Kardeşlerim, İslam akidesi dediğimizde bu kesin bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin rububiyeti, isim sıfatları, uluhiyeti neyi gerektiriyorsa ona inanma Allah Azze ve Celle'nin kitabında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde sahih bir şekilde nasıl geliyorsa hiçbir söz bina etmeden olduğu gibi kabul etmektir. Allah akidesi sağlam olan, öğrenen Müslümanın Allah Azze ve Celle'nin dininden olduğu zariri olarak bilinen Allah Azze ve Celle'nin dininden olduğunu bildiği bir şeyle alay etmesi veya hakaret etmesi küfürdür. Fiyle alay etmek, ed, dil, dudak ve göz ile alay veya hafife almak, dalalet edecek şekilde işaret etmek bunlar küfürdür de ses çok net gidiyor gözüküyor kardeşler. Sizde olmuş olmasın. Bir şeyi atıkların atıldığı yere koyma, üzerine basma veya üzerine oturma bu tür bir hafife almadır. Bir Müslümana vurmak veya öldürmek yahut onunla savaşmak ya da Müslüman topluluğa, Müslüman olduklarından, İslam ahkamına sarıldıklarından ve Allah'ın dinini uyguladıklarından dolayı saldırmak küfürdür. Allah Subhanahu ve Teala'nın diniyle alay etmek hakaretlerin en büyüğüdür kardeşlerim. Bu İslam dininden Müslüman olduğunu söylese bile, hoşlanmamaya dalalet eder. Allah Subhanahu ve Teala ile isimlerinden biriyle veya Kur'an'da ve sünnette geçen sıfatlarından biriyle sözlü veya fiil olarak alay etmek küfürdür. Allah Subhanahu ve Teala'yı noksan bir sıfatla vasıflama Allah Subhanahu ve Teala'ya hakaret etmektir. Bu dine veya Müslüman bir şahsa lanet edenler Allah subhanahu ve teala'nın dinine hakaret etmiş demektir. Allah subhanahu ve teala'nın melekleriyle ya da onlardan biriyle alay etmek Allah'ın diniyle alay etmektir. Bu küfürdür kardeşlerim. Öyle insanlar vardır ki ölüm meleğine ve Veya cehennem bekçisine söverler. Bunlar küfürdür. Onlar onun işleri yaparlar. Normal söyleyen, şarkı sözlerine normalmiş gibi çalgılar içinde maalesef terenim ettirirler. Bunlar küfür. Allah Subhanahu ve Teala'nın kitaplarından biriyle alay etmek ya da hakaret etmek küfürdür. Kur'an'a sövme veya alay etme, onun çağ dışı olduğunu söyleme, yahut ondan bir ayeti Söz ya da fiille alay konusu yapma küfürdür. Onu yakma, çöp gibi alçak yerlere atma, yırtma, hakaret etme küfürdür. Yine peygamber, resul ya da nebi olduğu Allah azze ve celle'nin kitabında bildirildiği Allah Subhanahu ve Teala'nın gönderdiği elçilerden birine sövme veya alay etme küfürdür kardeşlerim. Allah Resulü ve selama hakaret etme, ona karikatür yapma, dalga geçme, alay etme, hakaret etme bunlar küfürdür. Kur'an veya sünnet ile sabit olmuş Allah'ın emirlerinden veya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinden biriyle alay etmek küfürdür. Aleykümselam var Amtullah yani. ve Rekâh'ın. Var mı seste bozulma? Bütün bu meselelerde kişinin şahsi şeklini, konumunu değil, sırf bu şerif hükümleri işlemesinden dolayı, alay etmek bu tür birer küfürdür kardeşlerim. Allah razı olsun. Allah subhanahu ve teala'nın dininden olduğu sabit olan bir şeye hakaret edenin veya alay edenin dinde kafir olacağı icma edilmiştir. Bu işin şakası yoktur. Dinde hiçbir meseleyle Hiçbir şekilde alay edilemez. Bunun şakayla, eğlenmeyle ya da kafire hoş görünmek için ya da başka boş boş sebeple olması yahut münakaşa ya da öfke sebebiyle olması fark etmez. Bu insanın imanını götürür. Öfke halindeyken gelecekte kafir olacağını söylemesi de küfürdür. Bunu öfkeli olmadığı zaman yaparsa küfür olmaya daha önceliktedir. İslam dinini hafife almaya ve alay etmeye dalalet eder bu. Allah bizlere merhamet etsin. Rabbim bizlere hayır versin. Maalesef Anadolu'da da bu çok yaygın ne hikmetse insanlar durup dururken bir şeye kısa, gadaplansa, böyle öfkelense ya dine söver, ya karıyı boşar, ya dinin değerlerinden bir şeyden olmadık sözler söyleyerek ya da artık e, tamir edilemeyecek hareketlerde bulunarak dinden çıkmayı eylerler. Allah böyle duruma düşmekten bizleri de nestimizde korusun kardeşler. Allah Subhanahu ve Teala'nın kendisiyle, ayetleriyle veya Resulü ve Vesselam'la alay edenler küfre girmişlerdir. Bununla beraber onlar sadece eğlendiklerini söylüyorlar ve böylece kendi kendine eğleniyorlardı. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki, Onlara o tarz konuşmalarının sebebini sorsan, Dalmışız, oyalanıyorduk diyecekler. Ey Muhammed onlara de ki siz Allah ile, ayetleriyle, nebileriyle alay mı ediyorsunuz? Boşuna özür dilemeyin. Zira siz imanınızdan sonra küfür ettiniz diyor. Tevbe 65 66 yani kafir oldunuz diyor. Alay etmede cehalet bile mazeret değildir kardeşlerim. İslam'da cehalet umum et mazerettir ama her zaman mı? Hayır. Her meselede mi? Hayır. Daima mı? Hayır. İşte alayda, istihzada cehalet bile mazeret değildir. Allah Azze ve Celle kendisiyle, ayetleriyle veya Resullerinden biriyle alay etmenin imandan çıkaran bir küfür olduğunu belirt. Allah subhanahu ve teala bu konuda kalplerinizde küfür olduğunu bildim dememiş bakın. Bilakis sadece alay etmelerinden dolayı onların kafirler olduğunu belirtmiştir. Kim bundan başka bir şey iddia ederse Allah Azze ve Celle'nin söylemediği bir şeyi söyletmeye çalışmış ve Allah Azze ve Celle adına yalan söylemiş olur. Allah Subhanahu ve Teala ile meleklerinden biriyle nebilerinden biriyle Kur'an ayetlerinden biriyle dinin farzlarından biriyle kendisine hükmet ulaştıktan sonra alay eden herkesin kafir olduğu nas ile sabittir. Allah bizi de neslimizi de böyle duruma düşmekten korusun kardeşlerim. Bu da gösteriyor ki bunu yapan insanlarda iman zayıfı gündemde. Evet. İnsan birden buraya düşmez. İhlaslı, samimi, Allah'a karşı ibadetlerinde dikkatli olan bir Müslüman buna düşer mi kardeşler? Ama ağzı gevşek, gözü gevşek, elleri gevşek, helal harama dikkat etmeyen, arkadaşına dikkat etmeyen İlim meclisleri nedir bilmeyen, Allah'ın kitabında kaç ayet var, kaç sure var nedir haberi olmayan ama ben de Müslümanım diyen insanlarda bu gevşeklik beklenir. Evet. Allah bizleri ihlaslı, samimi, Allah'a gereği gibi teslim olanlardan eylesin kardeşlerim. Bu tür hareketlerin hepsinin altında iman zayıflığı vardır ve bakın adam Allah'la haşa onun melekleriyle, nebileriyle, kitaplarıyla ya da farzlarından biriyle ya da Müslümanların görünüşüyle alay ediyor ve hala Müslüman olduğunu söylüyorsa bakın onun neyle meşgul olduğuna bak. Ne yiyip içtiğine, kimlerle takıldığına, ne hareket ettiğine o zaman ortaya hepsi çıkar. Şüphesiz ki Allah Subhanahu ve Teala bu kimselerin bu sözü söylemeden önceki imanlarını ispat etmiştir. Çünkü böyle yapan kimse, rububiyeti, risaleti ve Allah Azze ve Celle'nin dininin gelinini yüceltmeye hafif almıştır. Bu ise iman ve İslam'a aykırıdır. Kim neye inanıyorsa onu sever, o sevdiğinin dediğini yapar, o doğrultuda hareket eder. Kalp, Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğuna ve onun Allah Azze ve Celle'nin Resulü olduğuna itikat etmişse, Allah Resul Aleyhisselatü ve Resul Aleyhisselatü Vesselam'ı duyarak sever. Ey Ömer, nefsin de diyor. Nefsin de yalan Resul. Ha, şimdi oldu diyor. Anam babam sana feda olsun dediğinde, nefsin de diyor. Evet, nefsin de diyor. Erteş işte ben de ses kayıp net giriyor. Yani ben de sesin kesildiğine dair hiçbir emare yok. Siz bir çıkın. Evet, bununla beraber ona lanet etmesi veya hakaret etmesi bir iman ehlinin imkansızdır. Bu Evet, demek ki Allah Resulü ve Vesselam'a iman eden, kalben onu seven bir müminin ona lanet etmesi veya hakaret etmesi imkansızdır. aydeteden çıktım. Telefonun kendi internetiyle bağlanayım belki de ben de bilemiyorum. Evet. Bu da onu ve hürmetini hafife alma söz konusu olmadıkça bir mümin için düşünülemez kardeşlerim. Buradan anlaşılıyor ki sadece onun doğruluğuna inanma beraberinde ona karşı kalpte tazim ve sevgi olmadıkça İman olmaz kardeşlerim. Zahir kalpte imanın olup olmadığına dalalet eder. Allah'a, kitabına, Resullerine iman bir kalpte bunlarla alay etmekle birlikte bulunması mümkün mü? Mümkün değil bu. Bilakis bu küfrün ta kendisidir. İşte bu yüzden Allah Azze ve Celle kitabında boşuna özür dilemeyin. Zira siz imanınızdan sonra küfür ettiniz diyor Tevbe 66'da. Allah bizlere merhamet etsin. Allah hepimize anlayış versin. Demek ki bu meselelere çok dikkat edeceğiz. Dini herhangi bir meselede öyle lafa dalanlar gibi, boş boş konuşanlar gibi Konuşmayacağız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her zaman hatırlatmıyorum. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya da sussundur. Eğer hayır konuşacak, hayır söyleyecek bir şeyin yoksa sus. Evet. Bir de buuz küfrü var. Yani İslam dininden hoşlanmamak. Öyle insanlar görürsünüz ki sizleri gördüğünde burunlarını kıvırır, yüzlerini ekşiltir, hatta sizleri aşağılamaya çalışırlar. İşte bu buğuz küfrüdür. Sizi tanıdığınızdan değil, sizin şemalinizden, sizin Müslüman olduğunuzu anladıklarından sonra bu tavra girerler ki ilim ehli, Allah Subhanahu ve Teala'nın dinine buğz etmenin küfür olduğunda icma etmiştir. Allah Subhanahu ve Teala kitabında bu onların Allah'ın indirdiklerinden hoşlanmamaları sebebiyledir. Allah da onların amellerini iptal etmiştir diyor Muhammed Dokuz'da. Evet. Ahnakıyla, yaşayışıyla, görünüşüyle Müslüman olduğu, alenen belli olan insanlar bunu her zaman yaşıyordur. Ben sürekli yaşadığım için bunları hep hissediyorum. Alenen insan gözüyle seni öldürmeye, aşağılamaya ya da sözleriyle incitmeye çalışıyor. Hayır çekinmiyor. Be. Adam aşağılık bir şekilde giyinmiş, böyle çakı gibi beni şöyle tepeden sırna tarıyor, kes bu sakalları kes kes diyor kes kes diyor, gidiyor hala aynısını söylüyor, ya bu kadar da cesaretle konuşabiliyor yani. bu İslam'dan hoşlanmadığının bir göstergesidir zira bu takdirde bu dini yüceltmemiştir şüphesiz bu dini yüceltmek muhabbettendir, imandandır tevhiddendir kardeşlerim ibadetin rükünlerinden en önemlerinden birisi muhabbettir. Bu dini sevmeyen, bu büyük rükmünü ihlal etmiş olur. Peki bu zederlerse nasıl olur? La ilahe illallah'ın şartlarında bu kelimeye ve bu kelimenin dalalet ettiği şeylere sevme şartlarından bir tanesidir. Kelime-i Tevhid'in gereklerini sevmeyen bu şartı ihlal etmiş olur. O halde hoşlanmayan nasıl olur kardeşlerim? İmanın aslı sahih olduğundan bu tasdiktir. Mümin haramları hoşlanmayarak, şehvetine yenik düşerek işler. Allah affetsin. Bunları işlemekle beraber onlara buğz etmek, Dinin gereği de Bunda Allah Azze ve Celle'nin azabından korku veya tövbeyle ya onların yerine iyilik yapmakla ya da af ile cezalandırılmasından kurtulma ümidi vardır. Ancak işlediklerine buğz etmez ise Allah Azze ve Celle'den korkmazsa ve rahmetini ümit etmez ise bu mümünde bulunmaz. Bilakis o ya kafirdir ya münafıktır. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında ancak Allah'tan kafir olanlar ümit keser diyor. Allah bizi de neslimizi de bu duruma düşmekten beri buyursun kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala ve Resulü aleyhissalatü vesselamın emrettiği şeyleri sevmek dindendir. Böylece muhabbet ve Allah'ın buz ettiklerine buz etmek, Allah azze ve celle'nin öfkelendiği sakıncalara karşı öfkelenmek, sevdiklerini sevmek, Allah Subhanahu ve Taala'nın emrettiği kullar için razı olduğu şeylerden razı olmak dindendir, farzdır. Böyle değil de tam tersinde kalbinde bütün bunlara karşı düşmanlık varsa, bunlar küfürdür, insanı dinden çıkarır. Allah subhanahu ve teala sizin için hoş olmasa bile savaş size farz kılındı diyor. Yani üzerinize meşakkatli geleceğinden, tabiatan bundan hoşlanmazsınız diyor. Müslüman kendisine zor gelen bir şey yapmaktan maalesef hoşlanmaz. Nefsi helaka götüren şeye arz etme ve bundan başka meşakkatli şeyler gibi. Lakin Allah Azze ve Celle bunu şeriat kılmasından hoşlanmamazlık edemez. Bilakis bunu sevip ondan razı olması ve bu ümmet için savaşın farz kılınmasında hayır olduğunu, bunun İslam'ın tepe noktası olduğunu bilmesi gerekir. Bu hüküm ve benzerlerine karşı Müslümanın hali, tabibin verdiği ilaçtan, kendisine meşakkatli gelmesinden dolayı hoşlanmayan hastanın hali gibidir. Bugün Müslümanlar krediden, ev borcundan, geçim telaşından, telefonun taksidinden, çocukların okul taksidinden dünyada ne olup bitiyor bilmiyor. Müslümanlara yardım nedir? Ondan haberi bile yok. Çünkü dünyaya öyle bir dalmış ki ahtapot gibi sarılmış. Allah'ın emirleri hoşlanmamak bırak haberi bile yok. Ruhu bile duymuyor. Ama sorsan Müslüman Evet Müslüman diyor. Ben de Müslümanım diyor. Evet. Bugün Kabe'ye bakıyorsun. Haç gibi. Bütün insanlar ümlede. İğne atsan yere düşmez. Gavurlar nerede? Müslümanların kanını dökmekten uğraşıyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan hayırmasın. Kendisi için bundan hoşlanmayabilir. Fakat şifanın bunda olduğunu bilmekle beraber ona katlanamayacağından terk edebilir. Bu tabibin maharetini bildiğinden bunda kendi menfaatinin olduğunu itiraf eder. Günah işlerken sevgiyle veya tabiatan hoşlanmamasıyla Allah Azze ve Celle'nin takdirine ve dinine sevgisinin bir araya gelmesi de böyledir kardeşlerim. Allah bizleri bu tür her küfürden uzak kılsın. Bütün bu küfürlerin altında yatan iman zayıflığı, ibadet zayıflığı, ilim zayıflığıdır kardeşlerim. Yine küfrün çeşitlerinden bir tanesi de uzaklaşma küfrüdür. Terk etme küfrü hakkında Allah azze ve celle'nin kitabında pek çok ayet gelmiştir. Uzaklaşmanın aslı bir şeyden yüz çevirme, vazgeçme ve ilgilenmemektir. Kardeşlerim Allah subhanahu ve teala'nın dininden uzaklaşma iki kısımdır. Birinci kısım, küfre sebep olan uzaklaşma. Kişinin Allah Azze ve Celle'nin dinini terk etmesi ve kalbi, dili ve azalarıyla uzaklaşması veya kalbiyle tasdiki ve iki şahadet kelimesini söylemekle beraber azarlarıyla ameli terk etmesidir. Bu kısmın üç sureti vardır. Bunlar birincisi Allah Azze ve Celle'nin emirlerini dinlemekten uzaklaşma. Tahrif edilmiş dinleri üzerinde devam eden veya dinleri olmayan, ve kendilerine hücret kâme edilmesine rağmen hak dine dönmeyen kafirlerin durumu böyledir. Onlar Müslüman olabilmek için gerekli olan din esaslarını öğrenmekten uzak dururlar. Onların hak dini öğrenme ve yaşama imkanları vardır, lakin onlar buna iltimat etmezler, başlarını kaldırıp bakmazlar. Bir şekli budur. İkinci şekli ise. Özelden birkaç arkadaş yazıyor da sesiniz tiz yapıyor, gidiyor, geliyor. Seste bir sıkıntı var mı kardeşler? Varsa bırakalım yani. Özeldeki kardeşler o zaman genele yazın. Genel sesi kontrol etsin. Bana özelden yazmanız da sesin bozulmasına sebep olur. Evet. İkinci sebep ise Allah Azze ve Celle'nin hak dinine ve Allah Azze ve Celle'nin emirlerine dinledikten ve öğrendikten sonra boyun eğmekten uzaklaşmak. Bu da çok tehlikelidir. Bu dini kabul etmemesinden ve imanın sıhhati için şart olanı terk etmesindendir. nebilerin davetçilerin hak dine davet ettikleri kafirlerin veya hakkı gönüllerinde bilmelerine rağmen teslim olmayan ve küfürlerinde devam edenlerin durumu budur. Allah Azze ve Celle Ahkaf suresinde çok net bir şekilde bunu açıklıyor. İnkarcılar uyarıldıkları şeylerden yine de yüz çevirmektedirler diyor. Üçüncüsü ise kardeşlerim kalbiyle iman rukunlerini kabul ettikten diliyle iki şahadet kelimesini söyledikten sonra İslam'ın bütün hüküm ve farzlarıyla amel etmekten uzaklaşmak. Evet. İslam hükümlerinin amel cisminden olanlarını terk eden, farzlarından hiçbirini yapmayan ne namaz kılan, ne oruç tutan, ne zekat veren, zekatın ne olduğundan haberi olmayan ve ne hac yapan büyük küfre girmiştir. O iki şehadeti söylese de alimlerin icmasıyla büyük küfürden kafir olmuştur. Sahabe, tabi'in ve onlardan sonrakilerden kendilerine yetiştiğimiz icma etmişler ve şöyle demişlerdir. İman söz, amel Niyettir. Bu üçünden biri eksik olunca diğerleri kabul edilmez. İsyanı helal saymaksızın, haramları işlemek ve cehalet ve mazeret söz konusu olmaksızın, kasten farzları terk etmek küfürdür. Bunun açıklaması Adem Aleyhisselam'ın iblisin Yahudi alimlerinin durumudur. Adem Aleyhisselam'a gelince küfür söz konusu olmaksızın Adem Aleyhisselam ne yapmıştır? Yasak denilen ağaca yaklaşmış ve cennet gibi bir nimetten mahrum olmuştur. İblise gelince kendisine Allah Azze ve Celle secde etmeyi emretmiş fakat o kasten karşı çıkmış ve böylece kafir ismini almıştır. Adem Fatih'in Hamdaberx olduğunda kendisine tevbe kelimeleri öğretmiş, tövbetmiş etmiş ve Allah da tövbelerini kabul etmiştir. Yine bu konuda kişinin ilmi nispetinde tövbeden mahrumiyeti, cehaleti nispetinde de tevbe hakkı vardır demiştir. Bu çok önemli bir kaydedir kardeşler. Kişinin cehaleti nispetinde tevbe etme hakkı, ilmi nispetinde de tövbeden mahrumiyeti vardır. Yahudi alimlerine gelince onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıflarını, onun gönderilecek bir Resul olduğunu öz çocuklarını tanır gibi biliyorlardı. Bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gelmeden de dillendirip açıkça söylüyorlardı. İkrar ediyorlardı ama ne dediler? Biz Allah'ı çok seviyoruz, İsa'yı çok seviyoruz, Musa'yı çok seviyoruz. Ama Muhammed'i sevmiyoruz dediler ve şeriata tabi olmuyorlardı. Allah Azze ve Celle onları da kitabında kafirler olarak isimlendirmiştir. Haram işlemek aynen Adem Aleyhisselam'ın ve diğer nebilerin gibi hatayla işleme insanı İslam dairesinde bırakır ve Allah'ın menşiyetindedir. Ama Farzları inkar ederek terk etme aynen iblisin küfrü gibi küfürdür. Farz olduğunu bilmekle beraber inkar sizin terk etmek Yahudi alimlerinin küfrü gibi küfürdür. Allah subhanahu ve teala kendisine Rabbının ayetleri hatırlatılıp da sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Biz suçlulardan elbette intikam alacağız diyor secde suresinde. Yüz çevirenlerin genelinin küfrüne dalalet eden birçok ayetler vardır kardeşlerim. Zira zahirdeki bütün amelleri terk etmek iç alemde iman ve de bulunmadığını gösterir. İslam hükümlerinin Amel cinsini terk eden kimsenin azaları, iman rükunlarına, imanı kalbiyle ikrarının sahih olmadığına delil olmaktadır. Önümüzdeki günlerde inşallah ömrümüz varsa Ramazan ayı geldi çattı. Her zaman Ramazan'da dediğimiz bir söz var. Orucu ruh tutar, beden de ona tabi olur. Eğer sen ruhen oruç tuttuğuna kendini ikna edemediysen bedenin hemen iflas eder. Hemen Muhakkak arızaya geçer. Orucu ruh tutar arkadaşlar. Yani içeriden gelecek. Eğer içeriden bir arıza varsa artık bu bir şeyin delilidir. Şayet gerçekten yalnız Allah'a ibadet etmenin farz olduğuna iman etmiş olsaydı azaları Allah'a ibadet ve itaattan uzaklaşmazdı. Şayet gerçekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katından bir Resul olup ona itaatın farz olduğuna iman etseydi onun getirdiği her şeye ve onun emrettiği amellere isyan etmezdi. Allah hepimize hayır versin güzel bir anlayış versin bir şey yapmadığımızda hafife almadığımızda geldiğimiz nokta bu özeti bu kardeşler zorrumuza da gitse işin özeti bu kim kaybe iman aktimde bulunur da imanın hükümleriyle ve İslam'ın şeriatıyla amel etmezse o kimse beraberinde tevhidi bulundurmayan bir küfürlen kafir olur bu Sahih imanlı değil ancak kalpte nifak ve zındıklık bulunmasından kaynaklanır. Bu yüzden Allah Azze ve Celle secdeden uzaklaşanları kitabında kafirler olarak vasıflandırmıştır. Onlar secdeye çağrıldıklarında onu eda etmeye güçleri yettiği halde namaz kılmaktan yüz çevirirler de diyor kalem suresinde. Allah bizlere merhamet etsin. İkinci kısmı ise küfre götürmeyen uzaklaşma. Müslümanlar namaz dışındaki vaciplerden bazısını terk edip bazısını yerine getirmemesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın asabı namazın terkinden başka İslam'dan çıkaran bir hüküm bilmezdi diyor. Beş vakit namazı bir Müslüman terk ederse bu birçok naslan dinden çıkmasına sebebidir. Onlarla sizin aranızdaki ahit namazdır. Kim namazı terk ederse müşrik olur diyor. Bunun gibi ayet ya da hadis o kadar çok geliyor ki bu da asla namazın terk edilmemesi gerektiğinin delillerindendir. Yine terk edip ölümle tehdit edilmesine rağmen terk etmede ısrar ederse ve hatta öldürülünceye kadar terk ederse bu da mürtettir. Zira öldürülünceye kadar namazı terk etmekte ısrar etmesi, içindeki küfrüne ve namazın vacip oluşunu inkarına yahut büyüklenerek ve yüz çevirerek terk ettiğine denildir Her ikisi de küfürdür. Allah bize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü ve kişi ile şirk ve küfür arasında sadece namazın terki vardır diyor. Bir tane rivayet. Müslüm'ün 82 olur rivayeti. Evet. Allah hepimize hayır versin. Rabbim bizlere iman versin. imanımızı artırsın. Hidayetimizi artırsın. Nifah küfrü bu da imanı ishar edip küfrü gizlemektir. Bu bir nifaktır. Bu da sözden amelin ters düşmesidir. Bu da genelde münafıkların yaptığıdır. Dıştan ben de iman ettim, ben de sizin gibiyim, ben de sizin gibi Müslümanlardanım der. Ama şeytanlarıyla ya da şeytanlaşmış arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde, Müslümanlarla alay edip bu beyinsizlerin iman ettiği gibi mi iman edeceğim diyenlerdir. Bu da çok tehlikelidir. Allah bizi de de münafıklıktan korusun. Allah Azze ve Celle bu küfrün yani münafıkların cehennemde kafirlerden de aşağıda yanacağını söylemiştir. Evet. Ama ne yazık ki hep revaçta Münafıkların her türlü pisliği görülmez. Münafıklar Müslümanlarla çok rahatlıkla alay ederler. Her türlü günaha girerler. Her türlü haramı işlerler. Sahte gülücükleriyle, sahte yüzleriyle güya iman etmiş insanları ki onlar da kendileri gibi olmasa ona kulak vermezler. Güya iman ettiğini söyleyen insanları kendi yanlarına çok rahat çekip Allah yolundan döndürebilirler ve kendilerini yeryüzünün ıslah edicileri görebilirler. Bunlar Allah'ın kitabını hakikaten okusalar. Allah azze ve celle kitabına insanı, insanın sınıflarını tanıtarak başlıyor kardeşler. Müminler, kafirler ve artık münafıklar. Siz kimi kantırıyorsunuz? Allah'ım, müminlerim, işte bunlar mahşer yerine kadar bunun sarhoşluğunda devam edecektir. Allah bunların kurduğu her türlü tuzaktan bizleri beri buyursun. En tehlikeli noktalardan bir tanesi de dostluk meselesidir. Yani kafirlerle dostluk küfrü. Kafirlerle dostluk iki kısma ayrılır kardeşlerim. Küfür olan dostluk, küfür olmayan dostluk. Bu da elvela velbera. Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek. Buna ayrı bir ders hazırladım. İnşallah onu ileride sıf bunun ikisini net bir şekilde, daha bir geniş şekilde ele almayı düşünüyorum Allah izin verirse. Büyük küfrün tarifi, hükmü ve türleri açıklandıktan sonra önemli bir uyarı yapmak gerekir. Bu mesele şu kardeşlerim. Müslüman, ilim ehlinin kim şöyle yaparsa kafir olur dediği büyük küfrün veya büyük şirkin bazı türlerine düşebilir. Lakin muayyen belirli bir Müslümanın kafir olduğuna hükmedilmez. Burada onun hakkında küfrüne hükmedilecek şartlardan birisi eksik olabilir veya cahil olması gibi bir engel olabilir. Küfür ile hükmetmek için küfrü bilmesi ve kastetmesi şarttır. Müslümanın tekfirine hükmetmek için iki şart vardır. Birincisi, bu şeyin küfür olduğuna dair delil ikame edilmiş olmalı. Bu ikame güzel yapılmalı, o da bunu çok güzel, net bir şekilde anlamalı, bilmeli. Bunu işleyene hükmün tatbikinde onu bunu biliyor ve kast ediyor olmasıdır. Zira cahil olan kimse Allah Azze ve Celle'nin kitabında bildirdiği gibi tekfir edilemez. Çünkü Allah her kim kendisi için, Dost doğru yol apaçık belli olduktan sonra Resul'a muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa onu girdiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir yerdir diyor. Yine Allah'ın sakınacakları şeyi kendilerine açıklamadıkça bir kavmi doğru yola ilettikten sonra sapıklığa düşürmesi Olacak hiç değildir diyor Tevbe suresinde. Yine Allah Azze ve Celle biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyi diyor İsra 15'te. Lakin eğer öğrenmeyi ve açıklamayı terk ederse mazur olmaz. Mesela bu işin küfür olduğu bilgisi kendine ulaşır da bunu araştırmazsa bu takdirde mazur olmaz küfre götürücü ameli kasıtsız olarak işlerse bu yüzden tekfir edilmez. Lakin küfür bir ameli eğlenerek, alay ederek işlerse, bunda cehalet mazeret değildir kardeşlerim. Cehaletin iki kısmı var. Birincisi Müslümanların arasında yetişen kimsinin cehaleti bu kimse Allah'tan başkasına putlara veya ölüllere ibadet ya da sorup öğrenmekten uzak durması konusunda mazur olmaz. İkincisi, İslam'dan uzak beldelerde yetişen fetret ehli gibi kimselerin cehaleti mazeretidir. Cehalet meselesi de ana hatlarıyla geniş bir konudur. Ve bunun da ayrı müstakil olarak bir ders olarak işlenmesi gerekir. Ve birine mümin demede. de. Birine kafir deme de şeri bir meseledir. Rastgele söyleme, bilinsizce söyleme, bu insanların bir yere durup dururken hatta İslamdan çıkmasına sebep olan meselelerdir kardeşlerim. Tekfir çok önemlidir. Tekfir laam, tekfirin muayyen vardır. Görünen iş yapılan amel şirktir, küfürdür. İslam'daki karşılığı bellidir. Eğer olay şirkse sahibi müşriktir ama bunun işleyen failine hemen sen ah bunu yaptın, müşriksin bunu demeye maniler vardır. Demin ki zikrettiğimiz ayetlerde geldiği gibi Allah azze ve celle biz hiçbir kavmi uyarıcı resul göndermedikçe azap edici değil istiyor. Mesela Muaz Yemen'den gelip Allah Resulü Ali Aleyhisselatu Vesselam'a secde etmesi. Allah Resulü Ali ve Vesselam'ın bir adam sen neden secde ettin? Ey Allah'ın Resulü ben ticaretten uğraşırım. Gittiğim gördüğüm yerlerde gördüm ki önde gelenlere ve büyüklere din adamlarına insanların secde ettiğini gördüm düşündüm ki eğer secde edilecek birisi varsa bu da Allah'ın Resulü dedim ve onun için secde ettim diyor. gördüğünüz gibi fıtri düşünerek hiç dindeki karşılığının ne olduğuna hiç bakmadan ne yapıyor secde ediyor Peki İslam'da bunun karşılığı ne? Allah'tan gayrısına şirk, e, secde nedir? Şirktir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan gayrısına secde edilmez diyor ve onu uyarıyor. Ama sen ha müşrik oldum ne yapmıyor? Demiyor. Bakın bir söz var, bir eylem var. Bu şirk İslam'da bunun karşılığı fail olarak müşrik. Ama Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hemen kendisine ne yapmadı? İtham etmedi. Bunun gibi birçok deliller vardır. Mesela savaşa giderken sahabelerden bir kısmı muhtasaran geçiyorum rivayetleri bir müstakil ders yapacağım için uzun uzun çınar ağaçları ya da taptıkları ilah edindikleri Allah'a eş koştukları ağaçları görünce, ey Allah'ın Resulü bize de Zadül Emmat yani şunun gibi bir ilah sana dediklerinde her ne kadar bu söz şirk failini de müşrik etse dahi bakın Allah Resulü ve Vesselam onlara nasıl cevap veriyor? Subhanallah. Siz aynen Musa'nın kavminin Allah'ın yardımıyla Kızıl Deniz'den karşıya geçtiklerinde puta tapan buzaya tapan bir kavim gördüler. Ey Musa, bize de şöyle bir ilah edin sana dediği gibi dediniz diyor. Yani onlara yaptıkları hatayı ne yapıyor bildiriyor. Ha, siz müşrik oldunuz demiyor. Bunun gibi birçok deliller var. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, her ne kadar bir söz bir fiil, bir eylem, şirk, küfür de olsa İslam'daki bunun karşılığını söylemekte bir sıkıntı yok. Bunu söyleyen kafir, bunu söyleyen müşrik olur, bunu yapmayan kafir müşrik olur. Bunu demekte bir sıkıntı yok. Sıkıntı, sen bunu yaptın, sen bunu söyledin, sen bu şekilde hareket ettin, kafirsin demede maniler var. Bu bunu bilmeyebilir. Anlamamış olabilir, duymamış olabilir, cahilliğine gelmiş olabilir. Bir şeyden çok korkmuş aynı Zadülemmat olayında olduğu gibi ya da bir şeyden çok etkilenmiş Ayşe annemizin söylediği bir söz var onun gibi. Ya da öleceğinde Allah korkusundan beni yakın, işte külümü havaya suya atın şayet Rabbim beni diriltirse azap edeceğini umuyorum dediği gibi bazı korkuları olabilir. Her ne olursa olsun, bilmeyen birisine, anlamamış birisine, hükçe kamesi edilmemiş birisine, her ne kadar bu sözlerden, bu amellerden birini ya da her ikisini yapsa dahi hemen itham edilmez. Önce ona hükçe kamesi yapılır, anlaşılması sağlanır. Artık o insan bunları anladıktan sonra o pulvarda hala devam ediyorsa olay neydi? Şirk. Faili neydi? Müştik. Artık cehalet meselesi ortadan kalkıverir. Bunlarla karşı karşıya kalır. Olay bu aslında. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah bizleri haktan ayırmasın. Maalesef cehalet meselesi de gerçekten Müslümanları çok çok oyalayan çok çok bunaltan meselelerden bir tanesi maalesef bu konuyla en çok alakadar olan da ilim ehli değil hep ayak takımıdır Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediği gibi onlar diyor Kur'an okurlar pırtlaklarından aşağı geçmez puta tapan müşrikleri bırakır müminlerle uğraşırlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar diyor. İlim ehlinin hiçbiri tekfirden uğraşmamış, hep biz kadı değil davetçiyiz diyerek peygamberlerin yolunu devam etmiştir. Allah subhanahu ve teala gönderdiği bütün resullerini davetle görevlendirmiş ve bütün gelen nebiler resuller gelin bir olan Allah'a ibadetlerinizde asla şirk koşmayın diyerek Allah'ın dinine davet etmişlerdir. Zaten davete uyanlar Müslümanlardır, inananlardır. Geride kalanlar bellidir. İlla bunların üzerine siz şusunuz, busunuz diye gitmek hiçbir şey ifade etmez kardeşler. Allah anlayanlardan eylesin. Anladığını hayatına geçirenlerden eylesin. Rabbim her türlü küfürden bilerek ya da bilmeyerek düşmekten bizleri beri buyursun. Bunlar aynı mayınlı tarla gibi çok önemli meseleler. Muhtasaran da geçmek gerekmiyor ama ana maddelerde de zikretmek gerekiyor. Bunları ayrı ayrı notlarını yaptım, dersler zaten hazır. Şu ana başlıklar bittikten sonra bunları müstakil birer ders olarak ömrümüz varsa, sizin de ömrünüz varsa inşallah işleriz. Ama ana maddeleri böyle bilmek zorundayız. Allah öğrendiğimiz doğrularını amel etmeye hepimize nasip etsin. Hakkı hak bilip hakka tabi olmayı, batılı da batıl bilip ondan uzak kalmayı bizlere nasip etsin. Sıbhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente, estağfurike ve teubbine. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hepinize selamun aleyküm. برحمة الله قد